أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاه والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولم يكره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون ولو كره العلمانيون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <Gülüyor> İnşallah Geçen haftalarda başlamış olduğumuz işte imanı bozan unsurlardan La ilahe illallahı bozan unsurlardan Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten ve ehl sünnet alimlerinin Şahadetiyle Bulmuş oldukları Ne vakidul iman dediğimiz imanı bozan unsurlardan Devam edeceğiz Geçen hafta en son Allah'ın indirmedikleriyle hükmetmek Veya başka bir deyimle Allah subhanehu ve teala'nın karşısında kanun koymak Meselesini anlattık Daha sonradan şüpheleri Şüpheleri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 Düşmanlığımız kimedir? Neden dolayı dost tuttuklarımızı dost tutuyoruz? Neden dolayı düşman tuttuklarımızı düşman tutuyoruz? Düşman tutulması gereken insanları düşman tutmazsak, Allah subhanahu aleyhi bizim için bize bakış açısı nedir? Peygamber aleyhisselatü vesselamın bize bakış açısı nedir? İnşallah konuyu anlatırken ilk başta Kur'an-ı dostluk ve düşmanlık meselesini, daha sonra neden Allah subhanahu aleyhi ve kafirleri dost tutmamamız gerektiğini,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 La ilahe illallah'ı bozan unsurlar vardır. İlk başta dersimizde Allah subhanehu ve teala'dan başkasına dua etmek Allah subhanehu ve teala'dan başkasından şefaat beklemek Ondan sonra Allah subhanehu ve teala'nın e, Dua ederken onunla beraber başkasını ortak kılmak Zorluk anında başkasına dua etmek Tevessül etmek gibi La ilahe illallah'ı bozan unsurlardan Eşşirkü fil ibade Yani ibadette şirke anlattık. Daha sonraki hafta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 Kafirleri Müslümanların dışında ne yapmasınlar? Müslümanların dışında dostlar edinmesinler. Peki Allahu Teala bu bize belirtmiş olduğu bu ayette yani Müslümanlar Müslümanlar kafirleri dost tutmasınlar. Peki ya Rabbi biz bunları dost tutarsak ne olur diye sorduğumuz zaman ve mayyaf zalika faleita min Allah fi şey. Kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir şey yoktur. Yani eyyaz billah meselenin ne kadar tehlikeli olduğuna bakın. Ve <gülüyor> mayyaf ve leysa minallahi fi şey. onla Allah'ın arasında hiçbir şey yoktur Allah'la onun arasında hiçbir bağ kalmamıştır İmam Taberi diyor ki bu ayetin tefsirinde kim onları dost tutarsa huve beru minallahi vallahu beru minhu kim kafirleri dost tutarsa Allah subhanahu ve taala ondan beri olmuştur o da Allah subhanahu ve taala'dan beri olmuştur ne demek beri olmak Allah onunla kendi arasındaki bütün alakaları kesmiştir aynı şekilde o da Allah'la olan ne yapmıştır bütün alakalarını kesmiştir İmam Kurtubi İbni Abbas'tan naklediyor. İmam Kurtubi İbni Abbas'tan diyor ki Allah subhanahu wa ta'la bu ayette Müslümanların kafirlere karşı yumuşak davranmalarını ne yapmıştır? Yumuşak davranmalarını ve onları dost tutmalarını Allah subhanahu wa ta'la bize nehyetmiştir. Aynı şekilde yine İmam Kurtubi diyor. فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي Yani kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir şey yoktur ayetinde. Artık o kişi Allah'ın ordusundan ve Allah'ın dostlarından değildir. Yani bakın bugün bize çok basit gibi gösterilen.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 Allah Subhanehu ve Teala'nın ordusundan ve Allah Subhanehu ve Teala'nın dostlarından değildir. Allah Subhanehu ve Teala'yla bütün alakalarını yapmıştır? Bütün alakalarını Allah Subhanehu ve Teala'yla aralarında kesmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Subhanehu ve Teala'nın bu meseledeki ciddiyetine, ciddiyetine dikkat edin. Yani Allah Subhanehu ve Teala bu mesele hakkında konuşurken, ayetteki ciddiyete dikkat edin. La Muminun el kafirin evliyâe min dûnil mu'minim ve men yef'el zâlikeh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 En açık olan ayetlerden biri, hükmünde kesinlikle kapalılık olmayan, kaballık olmayan ayetlerden biri. Bakın Allahu Teala <gülüyor> ne diyor. Beş yeril munafikin bi enne lehum azaben alima. O münafıkların müjdele peygamberimize diyor. Beş yeril munafikin, o münafıkları müjdele bi enne lehum azaben elime. Onlara elim verici bir azap vardır. Peki soruyoruz. Ya Rabbi, neden onlara elim verici bir azap vardır? Ve neden onlar münafıktırlar? L-lazina jattahiduna l-kafirina e ulija għaminduni l-mukminin. O kim ki, o kim talergi, verici bir azab o kim talergi, olan kim talergi, o kim talergi, o kim talergi, o kim talergi, o kim talergi, o kim talergi, Izzeti onların yanında mı arıyorlar? O kafirlerin yanında izzetli, şerefli olacaklarını mı zannediyorlar? Fe innele izzete lillahi cemii'a. Izzet kimindir? Izzet sadece ve sadece Allah subhanehu ve teala'nindir. Bakın şimdi bu ayette arkadaşlar, insan kafirleri dost tutan insan, her ne kadar isminin Müslüman olduğunu iddia edersi etsin, Allah subhanehu ve teala onu ne diye isimlendirmiştir? Allah subhanehu ve teala onu münafık diye isimlendirmiştir. Aynı şekilde İbni e, İbn Kesim ne diyor?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 Kişi ya Müslümandır İslam'da, ya kafirdir. Veyahut da ikisinin artasında Ne o taraftandır, ne de bu taraftandır. Ayette dediği gibi kimlerdendir? Münafaklardandir. Yani Allah subhanahu ve teala tegabud suresinin ilk başında ne diyor? Sizleri biz yarattık. Siz ya Müslümanlarsınız, müminlersiniz, ya da nelersiniz? Ya da kafirlersiniz. Üçüncü bir yol Allah ve teala'nın yanında yoktur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 Imma işte siyasetimiz gereği biz bunu yapıyoruz. İmma biz meclislere girebilmemiz için bunları yapmamız şarttır. İmma bilmem ney, imma bilmem ney derseniz de Allah subhanahu wa sizinle benim aramda kesinlikle hiçbir bağlantı yoktur. Ve ehl alemlerinin görüşünü de ne yapıyorsunuz? Okuyorsunuz. Allah subhanahu başka bir ediyor arkadaşlar. Tera kethiran minhum yetevellevne lezine keferu lebi ise mâ lehum enfusuhum en sekhitallahu aleyhim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 Bir sonraki ayette Allah'a emene, ne diyor? وَلَوْ كَانُوا اُمِنُونَ بِاللّٰهِ Eğer onlar Allah'a iman etmiş olsalardı, وَدِنْ نَب۪ي Ve peygambere iman etmiş olsalardı, وَمَاُنْزِلَيْرَيْهِ Ve peygamberin üzerine indirilene iman etmiş olsalardı, مَتَّخَذُوهُ مَوْلِيَا Onları dost tutmazlardı. Bakın ayeti iyi dinleyin arkadaşlar. Eğer onlar Allah'a iman etselerdi, peygambere iman etselerdi. Ve peygambere indirilene, peygambere indirilen nedir? Kur'an. Ve Kur'an'a iman etmiş olsalardı, <messizlik> onları dost tutmazlardı. O zaman kişi ne kadar derse, ben la ilahe illallah diyorum, kişi ne kadar derse, ben Müslümanım, kişi ne kadar derse, benim işte e, zaman bunu gerektiriyor, benim bunu yapmam lazım, anlaşmalar bunu gerektiriyor diyorsa, eğer kişi oturup da masalarda Yahudilerle, Hristiyanlarla anlaşmalara imza atıyorsa,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 Onları bir anlık dost tutmayı Allah kendisine, peygamberine ve peygamberin üzerine indirilmeye iman etmemeyi ne yapıyor? Allah subhane ve teala zikrediyor. Şeyhul İslam ibni Teymiye ne diyor bu ayette? Allah subhane ve teala şart zikretti burada diyor. Bak ne diyor Allah? Arapçada anlıyorsunuz. Eğer onlar iman etmiş olsalardı, peygambere Allah'a ve peygambere indirilene onları dost tutmazdı. Dost tutmazlardı. Allah ne yaptı? Şart zikretti. Demek ki bir şartın tanımını usulde nasıl yapıyoruz? Esşartu Mâ yelzemu mine ademihi adem ve la yelzemu min vücudihi vücudu ve la adem Şart nedir? Kendisi olduğu zaman hükümde olur. Kendisi kalktığı zaman ne de olur? Hükümde kalkar. Buna bir örnek verelim. Gerçi olmuyor genelde bunu veriyoruz. Mesela eğer abdestli namazın şartı olarak kabul edersek abdest olmadan namaz olur mu? Olmaz. Allah, ma tean, et ta on võtnud selle, Allah, pei iman etmiş olsalardı eğer iman etmiş olsalardı onları dost ja ma ki Allah'a ta ve võtnud in ja ma tean, et ta on võtnud selle, ja ma tean, et ta on võtnud selle, ja ma tean, et ta on võtnud selle, ja kafirleri Allah'ın karşısında dost tutuyorsa, Allah subhanehu ve teala dost, dost tutmayın dediklerini dost tutuyorsa bu insan Allah'ın deyimiyle Allah'a, Resulüne ve Allah'ın peygamberin üzerine indirdiğine ne yapmamıştır? Allah'ın peygamberin üzerine indirdiğine iman etmemiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar, bakın Allah sahabeyi nasıl vasf ediyor bize? La tecidu kavmen yu'minune billah vel yevmil ahir <gülüyor> yuaddune men haddallaha ve rasulah sen Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'la Resulüne düşmanlık yapan insanları sevenleri göremezsin. Onlara dost tutan insanları ne yapamazsın? Böyle bir şey bulamazsın. Hem Allah'a ve ahiret gününe iman edecekler hem de Allah'ın ve Resulünün karşısında Allah'a ve Resulüne eziyet edenleri ne yapacaklar? Allah'a ve Resulüne eziyet eden insanları onlara düşman edilen insanları dost edecekler. وَلَوْ كَانَ آبَعُهُمْ ev evnauhum, ev ihvanahum, ev ashiratahum. Velev ki babalara dahi olsa, velev ki kardeşleri dahi olsa, velev ki çocukları dahi olsa, velev ki ashiretleri dahi olsa, sen onları ne yapamazsın?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 İşte diyor Allah Teala, gene de bulamazsın. Kalbinde iman varsa, Allah'a ve ahiret gününe iman varsa, kafirlere sevgisini aynı kalpte ne yapamazsın? Bulamazsın. Sevgi girdi mi, iman çıkar gider. İman girdi mi, sevgi çıkar gider. Niye? Hah? Müstahil en yectemüa'a'd-diddani fi anin vahide. Müstahildir mümkün değil iki tane zıt olan şeyin aynı anda bir yerde toplanması. Bir çabukar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 Mina għanisċen kudakasja, Allah Spana Matela, Kuran Kirenda, kerimde bize, özellikle ehli kitaba karşı eħlik ehli bunu karşı, bunu iyi buqastrin, Çünkü bu jinnan en çok üzerinde sele, dlemme, edilen meselelerinden bir mesele. dlemme, dlemme, dlemme, dlemme, dlemme, dlemme, dlemme, dlemme,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 Innama waliyyukum Allahu wa rasuluhu wallazeena amanu allazeena yuqeemoonas salaata wa yuunaaz-zakaata wa hum raaki'oon ha wa man yatawalla Allahu wa rasuluhu wallazeena amanu fa inna galibun Allahi humul ghaliboon wala mahal Allahu subhanahu wa ta'ala ne diyor muslimanlara sizin innama ancak ve ancak sizin dostlarınız Allah rasulu ve namazı kılıp zekati verip ruku halinde bulunan müminlerdir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 Sadece ve sadece sizin veriniz dostunuz kimdir? Allah, Resulü, namazı ve zekatõi verip de rükuda bulunan Müslümanlardır. Vemen yetevellallah, kim Allah'a dost tutarsa. Ve rasulehu, vellezine ameluh, kim Allah'a, Resulünü ve müminleri dost tutarsa. Fe innehizballahihumul galibun. Allah'ın ordusu muhakkak ki galip gelecek olanlardır. La mehale, kafirlerin yanında izzet arayanlar, kafirlerin yanına gidip de onların meclislerinde Müslümanlara...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 O kafirlerin yanında izzeti, şerefi, namusu, arı, kişiliği, insanlığı, kuvveti onların yanında mı arıyorlar? Allah subhanahu ve teala böyle ee, acayip yani taacüp ediyor. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? İzzetin şey Allah subhanahu ve teala aittir. Tek aziz olan kimdir? Tek aziz olan Allah subhanahu ve teala'dır. Onlardan mı yardım bekliyorsunuz? İn tenṣurullāhi yanṣurkum ve yuthabbit aqdāmakum. Şüphesiz Allah yardım eder. Allahu subhâne ve yardım edecektir. Sizin ayaklarınızı ne yapacaktır? Sizin ayaklarınızı muvakka' ki ve liyutabbit aqdāmakum. Sizin ayaklarınızı sabit kılacaktır. İn tenṣurkumullāhu felā Eğer Allah size yardımcı olursa kim sizi yenecektir? Eğer Allah subhâne ve teâlâ'nın yardımı size gelirse kim sizi yenebilir? Neden kafirlerin yanında izzet arıyorsunuz? Neden müşriklerin yanında izzet arıyorsunuz? Neden la ilahe illallah sırtlarınızın arkasına attınız? Neden benim peygamberimin ve sahabesinin yolunu terk ettiniz? Aha izzet benim yanında yanımda. Ha? İzzet kimindir? Allah'ın ve Resulünün ve müminlerindir. Allah ne diyor Kur'an-i Kerim'de? اِنَّ <gülüyor> لَنَنْسُرُ رَسُولَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادِ Biz kendi peygamberlerimize ve onlara iman edenlere yer dünyadayken yardım edeceğiz. Merak etmeyin. Yardım edeceğiz. Allah'ın vaadi kesin gelecek. <gülüyor> Üzülmeyin, gevşemeyin. eğer iman edip İman etmişlerdenseniz Allah'a tam imanınız varsa üstün gelecek olan kimlerdir? Üstün gelecek olan sizlersiniz. Kimden yardım bekliyorsunuz? Kimden izzet bekliyorsunuz? Neden onların yanına gizliyorsunuz? Ben varım. Benim Resulüm var. Müminler var. Kerime-i Tevhid var.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 Gidip de Hristiyanların, Yahudilerin kalelerine girip onlarla anlaşmalar yapmadılar sahabe. Ne edile? Zâlike bi ennallâhe mevle amenu ve ennel kâfirine la mevle lehum. Eğer sizin hiçbir mevlanız yok, hiçbir dostunuz yok, bizim velimiz kimdir? Bizim velimiz Allah'tır. Sizi de yaratan, bizi de yaratan, kainatı da yaratan, sebepleri de yaratan, melaikeleri de olan, yardımı da olan, he? her şeye kadir olan, mutlak gören, mutlak işiten bir Rabbimiz var bizim. Zâlike bi ennallâhe mevle lezine amenu ve ennel kâfirine la mevle lehum. Ha, Ebu Sufyan onların karşısına durup da bağırdığı zaman E'lel-hubel Hubel yüceldi bugün Uhudda Hazreti Ömer neydi? Peygamberimiz dedi ki De, Allahü e'le ve e'cel En büyük olan Allah'tır ha? Hatta bir mesele anlatıyorlardı ya Böyle biraz e, Arabi'nin biri uçaklar bir yere girmiş orayı bombalayacak Millet korkuyor bu uçaklar bizi bombalayacak falan. Demiş bu uçaklar Allah'ın üzerine çıktı mı? Bu, yani bu yeni teknoloji Allah'ın üstüne çıkabiliyor mu? demişler yok ya Demiş neden korkuyorsunuz o zaman?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 İzzet ararsan, sen kafirlerin yanında şeref ararsan, sen papazlarla sarmaş dolaş oturursan, sen Allah subhanehu ve teala yirmi dört saat söylüyüp de şirk koşan insanlarla en iyi dostumdur dersen, sen sana ne Allah'ın yardımı gelecek? Sen mi yer yeryüzünde şeref sahibi olacaksın? Ki subhanallah yani bakın tarihe bu şekilde hareket eden insanlar ne kadar çabalamışlarsa çabalasınlar en sonunda zeril olan kendileri olmuştur. En sonunda rezil olan kendileri olmuştur. Ve Allah subhanehu ve teala her dönemde, her asırda mutlaka kendi bayrağını taşıyan kâfirleri dost tutmadan la ilahe illa Allah'a anlamış onun için yaşayan ve onun için ölen bir topluluğu ne yapmıştır? Kılmıştır. Subhanallah. Nasıl kılmasın ki Allah? Sadiqil mestuq ma yentiku anil hava in huve illa vahyu yuhha her konuştuğu vahyi olan peygamber haber verilmü mü? la tezalu taifetum min ümmeti yukatilune alel hakk-i zahirin la yedurruhum men khalafahum ve la men khazelahum hatta yeeti emrullah hatta yeeti emrullahi ve hum ala zelik benim ümmetimden hak üzerinden savaşacak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 İşte bunlardır kalplerine iman yazılan insanlar. Çünkü bir kafirleri dost tutmamayla Allah'ın yapmış oldukları vaatlere bak. Sonra ne diyor Allah? Onları nereye sokacaktır Allah? Altından örmaklar alkan cennetlere sokacaktır. Onlar Allah'tan razı olmuştur. Allah onlardan razı olmuştur. Bakın yani bir kafirleri dost tutmama onları Allah için düşman tutma. Allah senden razı oluyor, sen de Allah'tan razı oluyor. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Rabbi, sa nemad on sõrmud, sa bundan daha güzel bir ticaret var mı he sa oled sõrmud, sa oled sõrmud, muflihun. oled bunlar Allah'ın ordusudurlar. Allah'ın askerleri bunlardır. Anneleri de olsa, babaları da olsa, kardeşleri de olsa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 Ma yuddu alladheena kafaru min ahli alkitabi wa la almusyrikina ay yunzala alaykum min khairin min rabbikum ne kafirler ne de musyrikler size rabbinizden hiçbir hayır gelmesini istemezler ne kafirler ne de musyrikler ehli kitaptan kafirler ne de musyrikler size rabbinizden hiçbir hayır gelmesini hiçbir hayır gelmesini hiçbir zaman istemezler başka ne diyor tarba Teala walan tarda nasara hatta tattabi'a millatahum yahudiler ve Sen onların dinine tabi olmadığın müddetçe senden razı olmazlar. Biz onları dosta tutsak bugün yaptıkları gibi Allah bizi berek etsin de bu mürtetlerin yaptıkları gibi biz onları dostlar da tutsak biz onların meclislerine de gitsek, Biz de ki siz dünyanın en süper gücüsünüz. Biz size her konuda tabi, size itaat edeceğiz. Siz kanun verin biz uygulayacağız. Siz deyin bunu öldürün biz öldüreceğiz. Siz ne derseniz biz yapacağız deseler de Allah Subhanahu wa taala ne diyor? Cık, boşuna uğraşmayın. Walen terda ankel yahud ve'l nasara hatta tattabi'a milletuhum.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 Bizimkiler ne kadar... Bizimkiler değil de... Biz onlardan beriiz Onlar da bizden beri Biz onları tekfir ediyoruz. Bizimle onlar arasında... Ebedi bir düşmanlık vardır. Taki tek olan Allah'a iman edene kadar... Ne kadar la ilahe illallah da deseler... Eyvah! Bakınız Allah subhanehu ve teala ne diyor arkadaşlar? Allah subhanehu ve teala... Onlardan bahsederken... Onlar sizi imanlarınızdan sonra ne yaparlar? Küfre tokmak için uğraşırlar. Böyle bir topluluğu nasıl dost tutacağız biz? Böyle bir toplulukla nasıl biz... Beraber olacağız... Yine aynı şekilde arka arka, Allah subhanahu aleyhi ve selleme ne diyor? Yâ eyühellezine âmenu. İntutii'u fariqen min ehlil kitabi, yerudunekum ba'de imanikum. Min ba'de imanikum kuffara. Eelsiz ehli kitaptan bir fırkaya tabi olursanız, onlar ne yaparlar? Onlar sizi imanlarınızdan sonra kıfler sokarlar. Ya ve'l-lezine amenu in tuti'u tariqan min'el-lezine utul-kitab yerduukum ba'de imanikum kafirin. Eğer siz ehli kitaptan bir gruba itaat ederseniz kafirlerden olan Bakın tanımlara dikkat edin ha. Kafirlerden olan ehli kitap. Şuf kafirler. Hani bugün bir takım firka ya biz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 böyle vâkî bir fetva, kimin zamanında böyle bir şey oldu demiştik. Biliyorsunuz Şeyhul İslam İbn-i döneminde, Tatarlar döneminde bu mesele olmuştu. Bunun fetvasını, İbn-i bunlara vermiş olduğu fetvayı zikretmiştik. şey i̇şte i̇bn Hazm'ın gene aynı şekilde, ''Men iltehaka bidâri'l-kufri e, muhtâran muharibe fe innehû irtedde bihâzel fi'il'' demiştik. Şimdi kim ne diyordu? İbn-i Hazm. Belki son tarafı biraz şey olmadı olabilir, tam hatırlamadım şimdi şu, şu anda. Fakat başına ne demiştik? Kim?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 Gidin Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ve izâ la Onlara denildiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmayın onlar derler ki biz yer fesat çıkaramıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz ıslah ediyoruz. E lâ innahum humul mufsidûn Bilakis onlar nedirler? derler? İfsad ediciler, bozguncular onlardırlar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 Yine arkadaşlar, ayetleri tek tek zikret ettik. Sizden kim Yahudi ve Hristiyanları dost tutarsa, o da muhakkak ki onlardandır. Ve ehlisünel alimlerinin görüşlerini de zikret ettim. İşte o da onlardandır. Onların hükmü, onun da hükmüdür. Onların dinine girmiş artık. İslam dininden çıkmıştı. Tek bu ayet bile yeter. Dinler arasıl diyalogu çürütmek için. Tek bu ayet bile nedir? Bu ayet yeter. Başka arkadaşlar, dinler arasıl diyalogun İslam'a olan muhalefetleri Nelerdir?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 Biz Hristiyanlara kafir diyemeyiz. Biz onların kalbindekilerini bilmiyoruz. Onların ilahı kafir demeyebilir. Onların ilah edilmiş oldukları şahıs kafir demeyebilir. Fakat bizim Rabbimiz, bizim ilahımız Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde <gülüyor> Allah üçün üçüdür diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. Allah, Allah İsa'nın oğlu Mesih'tir diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır diyor. Onların ilahları demesin o ilahların kulları olan o mültetler demesinler. Fakat biz Rabbimizin açık ayetlerine dayanarak diyoruz ki Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'ın nasıyla müşriklerdirler. Allah'ın nasıyla nedirler? Allah'ın nasıyla kafirlerdirler. Bakın arkadaşlar şey ne diyor? Kadı İyad. Kadı İyad'ı biliyorsunuz. En büyük alimlerden biri. Diyor ki biz biliyorsunuz bu icmayla insanı küfre sokan nakilleri var. Kadı İyad'ın. Orada diyor ki biz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 Allah'a الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا ما الله ولا الحق عن iman etmeyen ve peygamberin ve Allah'ın helal ve haram kıldığını haram kılmayan hak olan dine girmeyen o Yahudi ve Hristiyan ehli kitaptan olanları ne ehli kitaptan olanları Ta tek elden cid yeverene ve küçültülmüş alçaklar olana kadar onlarla savaşın. E dinler arası diyaloga çağıran bir insan nasıl bunlarla savaşacak? Mümkün mü? İnsan diyaloga girdiği birleriyle hiçbir şekilde savaşabilir mi? Yok. Rabbul İzze, yerlerin ve göklerin ilahı, herkesin ilahı onlarla savaşmayı emrediyor. Katiluhum hatta la tekune fikneh ve yakune dinu kulluhu lillah. Din yalnız ve yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla yeryüzünde ne yapın ne yer yüzünde yapın ne yer fitne kalmayıncaya kadar onlarla ne yapın onlarla savaşın fe izen telahhal ashhurul hurum faqtulul müşrikîn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 Sahabesinin aç kaldığı bir anda Tesme'une ya ehle Kureyş innema cittukum bizzebeh innema cittukum bizzebeh Beni işitiyor musunuz ey Kureyşiler? Ben sadece ve sadece sizi kesmekle gönderildim. Sadece ve sadece Tesme'une ya ehle Kureyş innema biz bizzebeh Sizi ne yaptım? Sizi kesmekle gönderildim. Allah subhane ve teala sizi, peygamberimiz ne diyor? Sayhinde bir de iman taberine rivayet ettiği hadiste Liye khamsetu esma' Ene Ahmet Ve Ene Muhammed Ve Ene el Mahi Benim adım nedir? Mahidir Benim adım silendir O silendir ki Allah onunla yüzünden ne yapacaktı Allah onunla yeryüzünden küfrü Şirki silecektir Ve zelin kılacaktır Bugünkü insanlar ne yaptılar? Dinler arası diyalogu yapan insanlar Sen ne iddia edersen et Sen ne dersen de biz ne yapıyoruz? Biz kafirleri dostla tutacağız, biz onlarınla diyalog... Sen onları silebilirsin, senin görevi olabilir? Bizim görevimiz bu değil deyip de Allah'a ve Resulü'ne karşı ne yapmışlardır? Allah'a ve Resulü'ne karşı kafa tutmuşlardı Yani diller arası diyalog arkadaşlar gördüğünüz gibi, aynı şekilde Allah Hristiyanları ne diye vasfetmiştir? Yahudileri ve Hristiyanları, hainler. Müslümanlara karşı kim besleyenler, Müslümanların kafir olmasını isteyenler. Ayetleri okudum konunun başına hatırlıyorsanız.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 Kafirlerin bellerine bağladıkları zünnar. İmam Nevevi ne diyor? Kim o zünnarı bağlarsa kafir olmuştur. Kadeiyyat diyor icmağla kafir olmuştur. İbni Hacer'in heysemi, heysemi diyor icmağla onu belline bağlayan ne olmuştur? Onu belline bağlayan kafir olmuştur. Molla Ali'l-Karifukul Ekber'in şerhinde ne diyor? Kim zünnarı belline... Zünnar eskiden bu Hristiyanların ya da ehli zimmet ehlinin bellerine bağladığı bir şeydi. Ee, bir Onlara kas bir, bir, bir ip gibi veya bir bak gibi renkli bir şey bellerine bağlıyorlardı. Bir Müslüman bunları dahi taksa ne olur? Bunları aynı bu nakli yapan adamlar çünkü kafasına kafirlerin takmış olduğu o mecuslerin takmış olduğu bu ne diyorlar ona? Karpuç işte bu şapkayı takarsa kafir olmuştur diyorlar. Subhanallah. Yani bakın el esned ailelerinin yanında mesele vela ve meselesine dostluk ve düşmanlık meselesine bize çok basit geliyor aslında. Ya böyle olsa olacak, böyle olmasa olacak. Fakat bakın bu insanların yanında nedir? Bu insanların yanında bugün mesela bizim sadece bizim bölgemizde Kutlanlar Vatan Nevruz bayramları. Eyvah, Molalı el karile ki bir, bir yerden nakil yapıyor Hanefilerden. Kim o gün ya yani Fukulek şerhinde İmam-ı Buhari fenni yazmış olduğu Fukulek bence de oraya çıkarsa kafir olmuştur. Onların kutlama alanı yaptığı yere çıkarsa çünkü orada açıktan küfrü izhar etmek vardır. Eyvah, bugün o gün nakil meclisler yapıyorlardıysa bugün de Nevruz'u kimler kutluyor Türkiye'de? Komünistler kutluyor. He? Kürklük adı altında Türkiye'ye komünizm getirmeye çalışan insanlar. FKK veyahut da diye isimlendirilen atıf terör örgütü değil küfür örgütü, şirk örgütü ne yapıyor? Bu insanlar kutluyorlar bu bu bayramları. Onların yanında bulunmak olan, bakın İslam alimlerinin yanında bunun hükmü nedir? Mutlak olarak neye gider? Küfür'e gider. veya da gün onların zamanında kafirlere kat olan şapkalar vardı mesela. işte zünler vardı bere bağlanan. Onları bağlayana bakın bu insanlar ne diyorlar? Bu insanlar kafir diyorlar. Şimdi biz bunlardan konuştuğumuz zaman ne oluyor insanın ismi?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 Nevruz'da bir hediye hediye bir büyük yumurta yumurta basit bir yumurta. Hey, peki bugün yıl başlarına çıkıp da eşyalar. Hani bize ki yine Molla Ali el-Karnı fi Kulak beni şerhinde rivayet etmiş e onlardan hanefilerle nakletti. Kim diyor o gün normal zamanda almadığı bir şeyi alırsa çapır olur. Gidip Hind'e alanlar, biralarını getirip koyanlar, televizyonu açıp sabahkalalarını da oturanlar. Onlardan la ilahe illallah diyenler. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne onlara dünyada bir fayda verecek?